Perişan, Perişan FM, Perişan FM. Değerli dinleyiciler, Perişan Efem. Perişan Efem Açık Öğretim Lisesi 2. bölüm. 2. bölüm. Sevgili arkadaşlar, bundan böyle Perişan <gülüyor> Efem radyosunda Açık Öğretim Lisesi dersinde sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. 2. bölüm. E ee,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 Özellikle buraları dikkatle dinleyin çünkü sınavlarda buradan e, çok soru çıkar. Ösersel, Kahversel, bütün sınavlarda buradan sorular çıkıyor. <gülüyor> evet, sınavlarda en çok sorulan soru şudur arkadaşlar. Evet, Japon yapıştırıcı neden çok iyi yapıştırmaktadır? Cevabı da şudur arkadaşlar. rivayete göre, rivayete göre tarihin birinde çocuğum dinle, çocuğum dinler. Çocuğum kime diyorum? Kime diyorum ben ya? Bir dinleyin. <gülüyor> evet.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 Arkadaşlar e, Japonya'nın geçim kaynaklarına gelince e, Burayı not alalım Üniversite sınavlarına çok çıkar ÖSS, KPSS, KBS, ABS Ne varsa burada sorular <gülüyor> Geçim kaynaklarına gelince e, Japonya'da e, Japon balıkçılığı ve depremcilik çok gelişmiştir. Bugün dünyanın e, bütün akvaryumlarında Japon balıkları e, kullanılmaktadır. E, Japonya'dan gelmektedir bu balıklar. Bunu fırsat veren Çinliler de kendi balıklarını Japon balığı diye satmaktadırlar. Niye? Çünkü Japon balıklarıyla Çin balıkları aynı Japonlarla Çinliler gibi birbirlerine çok benzemektedirler. Kimse ayırt edemediği için bunlar böyle böyle bir milleti kazıklama yoluna <gülüyor> Ancak.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 Yani niye Japon pazarında Japon bulunmuyor, Japon pazarında niye Türkler pazarda çalışıyor. Bu da ayrı bir mevzudur, bunu paylaşmaktır. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi sizlere bir alıştırma sorusu vereceğim. Gelecek dersimizde bu soruyu lütfen hazırlayıp gelin ki ne yapalım dersimizi daha bir pekiştirelim. Evet, sorumuz şu. Bir soru bir. Bir Japon'la bir Çinli'yi birbirinden nasıl e, ayırabiliriz, nasıl tanırız? Örnek vererek açıklayın sonra da ayırın. <gülüyor> Soru 2. Japon yapıştırıcı ile bir Alman yapıştırılabilir mi? Örnek vererek yapıştırınız. <gülüyor> Soru 3. Japonya'nın para birimi yense Ali Sami Yen hangi ülkenin para birimidir? dinlerimiz bunlar gelecek dersimizde. görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz. Ee, kazanılmayacak sınav yoktur. Perişan, Perişan FM. FM Perşane FM FM, FM, FM, FM, FM FM her gün çift saatlerde Dünya Radyo'da. Dinleyiciler Perşane FM'in en eski yeni bölümlerini Perşane FM'in internet sayfasından dinleyebilirsiniz. Perşane'ye ulaşmak için www.persanfm.com.com.com.persanfm.com.com.persanfm.com.